tevhid ile ve Allah'a yalnızca ona ibadetle olur. İbadetin tüm türlerini, özellikle de kalbi ibadetleri, tevekkül, reca, ümit, havf, haşyet, rabit, inabet, tövbe, istiana, istigase, bunların hepsini hakiki imanda kalpte Allahu Teala'ya yapıldığında bu ibadetler kul bir bakmışsınız. Nereye yükselmeye başlamış? İmandan da yükselmeye başlamış. İman makamından nereye geçiyor?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 Şeyhülislam teyimi al Diyor ki, ihsan, who فعل المأمورة به ihsan nedir? İnsana emr olunan yapmasıdır. Sıra on kâne ihsanın ilânız, öyle ilâ nefsihi. İster bu insanlara ihsanda bulunmak olsun, ister kendine ihsanda bulunmak olsun. Önemli olan insanın kendine emr olunanını yapmasıdır. Yapmasıdır. Al ihsan, devam ediyor Şeyhülislam teyimi. Nedir? El iman imandır. İhsan, et tevhid, tevhidtir diyor. İhsan el inabetu ila Allahu Teala. Allahu Teala ne yapmaktır? İnabet. Dönmektir. Allahu Teala'ya dönmek. Ve ikbal ileyh ona dönmek ve tevekkül ona tevekkül etmektir. Yani ihsan budur. Tabi sözde bir tevekkül değil, sözde bir inabet. İnabeti biz açıklarken ne demiştik? İnabet Allah'a dönmek. Tövbe etmek de Allahu Teala'ya dönmek. Peki tövbe etmekle e, inabet etmek arasındaki fark nedir? Tövbe etmek, günahlarla ne çekmek? İnabet. İnamette Allah'a yönelmek. Yapmak. ibadetlerle salih amellerle artık ne yapmaya çalışmak? Bir makam oluyor. Bir makam oluyor. Daha böyle kapsamlı. İnabet. Bunları hakkıyla ne yapması lazım insanın? Yerine getirmesi lazım. Diyor ki En يَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّهُ يَرَاهُ Kulun Allahu u Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmesi. İclalen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 Tabi öncelikle onlardaki o öğretici Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyle mükemmel bir öğretici. Allah-u Teala'ya kullukta en önde sürekli tevazu var. Allah için kanatlarına eğmiş tevazu timsali örneği ve o mecliseden geçen sahabeler bakıyorsunuz ki Subhanallah yani Ebu Bekir anh'ı bir düşünün. Haki Ebubekir Rıyan 63 küsur yaşında vefat etmiş. 40lı yıllarda peygamberimize tanışmış, olgunluğunda bir adam. Ya peygamberimize çocuk yaşta iman etmiş sahabelere ineceksiniz. Çocuk var yani küçük. Bugün bakkala göndermeye korktuğumuz yaştaki o çocuklarla aynı yaşta olan öyle sahabelerde öyle kahramanlıklar okuyorsunuz ki Subhanallah diyorsunuz. Bedir Uhud savaşında Rafi İbn-i Hudeyc sahabeden meşhur, daha küçük. Peygamberimiz onu geri gönderiyor. Yani diyor, dön geri. Yani çocuklar safa girmiş ne yapacaklar? Müşriklerle savaşacaklar. İnsanlar iman, ihsan bu mertebelere koşan, yarışan, tevekkülde inabette, küçücük çocuklar bunlar. Peygamberimiz geri dönüyor. diyor. Rafi i̇bn Hudeyc diyor ki ey Allah'ın ben diyor, iyi vakatarım. İyi okçuyum diyor. Savaşta da okçu adam lazım.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 bilmen. Diyor ki ilim ehli rahimahullah eh, ihsan makamına ermeye yardımcı olan en büyük yardımcılardan bir tanesi de Allahu Teala Teala'yı çokça yapmak? Zikretmek. Allahu Teala'yı çokça zikretmek. Bu çok önemli. Ve biz daha önceden de defaatle söylemiştik. Allahu Teala'yı çokça zikretmek denince herkesin aklına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 allah Teala sana göstermiş yolu. Dört rekat diyor, namaz kıl. Günün başında. Günün sonunda ben sana yeteyim. De, hadis alimleri diyor ki yeteyim yani sana afet bela musibetlerden yeteyim, koruyayım. Ya da seni günahlardan koruyayım. İki türlü tefsir yapıyorlar. Yani allah Teala kulunu günahlardan korumasa kul su içtiği kadar gibi kolayca böyle günah işler. allah Teala evet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 Diyor ki müellif Muhammed bin Abdullah ibn Abdülhamir Rahim allah. İhsan diyor rüknün vahid. İhsanın kaç tane rükünü var? Bir, bir tane. Ve huve ente'budallah ke enneke terah. allah Teala'yı görüyormuşçasına ne yapman? Evet. İbadetmen. İhsanın bir rükünü var ancak iki derecesi var. Diyorlar ki ilk derecesi ente'budallah <gülüyor> ke enneke terah. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. İşte Bu sözde söylemesi kolay olan ama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 Fehimlem tekuntara Allahu Teala görüyor ibadet edemiyorsan şunu tahkik edeceksin. Fe hu yarak O seni ne yapıyor? Görüyor. Bugün ama insanlar öyle bir hayat yaşıyorlar işte. Yani Allahu Teala görüyor muçasına bırak. Allahu Teala'nın onları görüp bildiğini iman etmiyormuş gibi insanlar yaşıyor? İşte neden günahlar, fuzkafucul, aleni isyanlara bakın böyle. Yani sanki Allahu Teala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 İnna Allaha ma'al'zine <tazıQue> ettakav. Allah Teala kimlerle beraberdir? Takva sahipleriyle. Ve'l'zine hum muhsinun. Onlar kimlerdir? <tazı <remedin> <tazıQue> Muhsinlerdir. Yani takva ve ihsan. Onun Şeyhülislam ne dedi? İhsan ne dedi? Fi'lül me'mur. Emrolanı yapmak, terk kolunandan kaçınmak. Ter yasaklanandan kaçınmak. Allah Teala'nın emrettiğini yapacaksın. Kolay bir mesele değil. Emirler birçok emir var. Namazla alakalı, kılıkla alakalı, kıyafetle alakalı, oruçla alakalı, <gülüyor> ticaretle alakalı, zekatla alakalı, değil mi? tevekkülle alakalı, korkuyla alakalı, ile alakalı. Bunları yerine getirmek, yasaklardan da kaçınmak. allah Teala bir şey yasakladı mı? Tamam kaçınacaksın. Nefsin seninle mücadele edecek. Kurcalayacak seni. Ufak şeyler için bile bazen kendinin bu mücadeleye girdiğini göreceksin. Ama orada bilirsen ki Allah beni görüyor.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 İhsan nerede? Burada. Senin Allah-u Teala'yı seni gördüğünü ne yapıyorsun? Biliyorsun. Gece kalkıyorsun namaza. Diyorsun ki allah Teala şu an beni yedi kat semanın üzerinde, arşın üzerinde ne yapıyor? abdullah Abi görüyor. allah Teala beni görüyor. Ve tekallübeke fisseacidin Secde edenler arasında senin hareketlerini yani secdenin, rükûnunu kıyamını ne yapıyor? Görüyor, biliyor. İnno, O Alim, o her şey işlendir, her şeyi bilendir. Ne şu ayet aboutu şu ayet kelime. Ve hiçbir iş içinde olmayasın ki, ey peygamber. Ve ma minhu min okuyor olmayasın ki. Ve la ta ve la tamaluna min amel hiçbir amel yapıyor olmayasınız ki, ey iman edenler. Innallakunna aleikum shuhuda. Bizler muhakkak o yaptığınız işte sizlere şahit olmayalım. Yaptığınız her şey, okuduğunuz Kur'an, yaptığınız üzerinde durduğunuz her iş nedir? Allah tarafı tarafından şahitlik olunur. Allah tarafından melekleri şahit olur, Allah tarafından kendisi şahit olur, bunu görür bilir. Biz tufiydu nefi, zira siz bu işi yaptığınız yani başladığınız andan itibaren devam ederken. Allah-u Teala her lafasının her anı ne yapmaktadır? bilmektedir. Yani bunu bilmek lazım. Bugün müminlerin ihsan hususundaki şeyi, yaklaşımı bu olması lazım. Bugün bu meselede bile Allah-u Teala'ya insanlar şirk koşuyorlar. Şeyh efendilerine öyle bir itikat e, üzere itikat ediyorlar ki Şeyh diyor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 İçlediğim günahı. İşte bu allah Teala Teala'ya olması gereken ihsan mertebesinin bir mertebesi. Bunu ne yapıyorlar insanlar? Bir aciz bir insana yüklüyorlar. Ayet-i Kerime bakın. Yunus Suresi 61. Muhammed İbni Abdullah'ın delil olarak getirdi ayet. Hiçbir işte olmayasın ki onunla alakalı bir Kur'an okuyor olmayasın ki bir amel üzerinde siz en müminler olmayasınız ki allah Teala bunu görmemiş buna şahit olmamış olsun. Allah-u Teala'ya ait has bir şey. Bunlar kutuplar, gazlar diyerek öyle şeylere itikad etmeye başlamışlar ki ihsan makamını Allah-u Teala'ya değil de Şeyh Efendi'lerine karşı yaşamaktalar. Ve delilu mine sünne. Sünnetteki bunun delili nedir? Çok uzunca bir hadis. Bunun bir kısmını alacağız bugün. Hadis-u Cibril. Hadis-u Cebrail. Meşhur Cebrail hadisi. Bu hadis çok meşhur bir hadis. İbrahim hadisini sahabeden bu rivayette Abdullah İb Ömer bin Hattab radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Ömer radıyallahu anh kale beynema nahnu julusun inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah Rasulü'nün yanında oturuyorduk. Sahabeler dedik ya peygamberin tedrisi, eğitimi, pratik ve teorik her şeyle peygamberden almış insanlar. Onlara değil o zaten Onların hakkında ileri geri, geri konuşan aslında kimin hakkında ileri geri konuşmuyoruz? Peygamber. Peygamber'e dil uzatmış olur. Peygamber'e dil uzatmış olur. Diyor ki, peygamber'in yanında oturuyorduk. İz tala aleyna raculun. Birden buradaki iz, bunu Arapçada fucaiyeden deniyor. Yani, aniden, ansızın. Beklenmedik bir anda bir adam çıkıp geldi. Şeridu beyaz. Es siyab. Bembeyaz bir elbiseyle.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 yani beyaz elbise giyeceksin o bembeyaz kalacak mümkün değil bir de saçların dağılmayacak normalde tozdan saçların ne olur toz toprak olur ama diyor sefer alameti de yok yolculuktan gelmiş gibi de durmuyor bu kişi ve ya'rifuhu ahadun bizden kimse de bunu tanıyor değil hatta celese ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve nebi aleyhissalatü vesselamın yanına oturdu Dizlerini peygamberin dizlerine değdirdi. Çok da samimi davranıyor. Yani kimse tanımıyor. Ve bir o kadar da samimi. Ellerini peygamberin baldırına koydu. Yani şunu oturuyor diz dize. Ellerini peygamberin baldırına koyuyor. Bu şekilde tercüme edenler de var. Şu şekilde tercüme edenler de var. Kendi ellerinin, kendi dizlerinin üzerine koydu diyenler de var.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 Diyor ki la ilahe illallah ve Muhammed anası Ya bu adamlar ki yani bedirde uhutta kılıçlarını çekmiş müşriklere kılıç sallamış adamlar, akrabalarını vurmuş adamlar. Bunun için peygamberimizin dibine oturmuşlar. Yine bu anlatılıyor onlara. Demiyor ya peygamber demiyor ey Allah Resulü, Başka bir şeylerden bahset. Biraz daha değişik bir konu olsun. Zaten bunun için biz yurdumuzdan olduk. Biliyoruz artık konuyu. Öğrendik yok yani. Olanıyla alakalı o şey istemekle alakalı. Küçük çocukları bilirsiniz. Dedi, dedi, baba der bana bir masal der yani mesela. Bir masal anlatırsın. Bir olay anlatırsın. Bir daha anlattı. Yani anlattım bir daha isterdim. Niye? Çünkü yılmıyor. Seviyor onu. Hoşlanıyor. Yani senin de tevhitten yani zevk alışın, imanın artışı böyle olması lazım yani. la ilahe illallah ve enne muhammeda resulullah ve tuqimez salah namazı ikam etmen ve tu'tiyez zeka namazı zekate vermen ve tasuma ramadan ramadan orucu tutman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 ve tahajj al-beyt en istata' ileyhi bila. "Kala sadaqt. doğru söyledin." Hem soru soruyor mu ona? "Fa'acibna lahu yas'aluhu ve şaşırdık diyor sahabe. يَسْأَلُهُ yes, soruyor ve yusaddiquhu tasdik Doğru Doğru İlginç Bir durum. bilmiyorum. عَنِ akhbirni iman Şimdi diyor ki, "Peki hadi bakalım iman nasıl şimdi?" Diyor ki, "En tu'mine billah. Allah'a iman." Tabi sahabe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 de vaaz veren, vaze desen ki hazırlıksız, Allah'a iman hakkında konuş, durup durup dönüp dönüp neyin etrafını dolaşacak? Allah vardır, yaratıcımızdır. En fazla diyeceği bu yani maalesef. Niye? Çünkü ön bilgi yok bununla alakalı. Oluşmamış. Allah'a imandan man maksadın Allah'ın uluhiyetinde birlenmesi, ibadetin tüm çeşitleriyle yalnızca ona yapılması demek olduğunu birçok insan bilmiyor. En <tuh> tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve lehumil ahiri ve tu'mine bil Evet diyor, doğru söyledim. İmanın hükümleri. Allah'a iman değil mi? Meleklere eman, kitaplara eman, rasullere eman, ahirete eman, kıyamet gününe eman. Hayrıyla şerriyle kadere eman. Doğru söyledim diyor ey peygamber. Kale fe akbirni anil ihsan. Bana ihsandan bahset İhsan وَالْاَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ Görüyor muşçasına Allah'a ibadet etmen. Görüyor gibi hareket etmen. Yani bu adam Allah'ı görüyor. Dışarıdan bakan bu adam Allah'ı görüyor gibi hareket ediyor. O demek bu yani. Böyle yapamıyorsan فَاِنْ tekun tara تَرَاهُ فَاِنَّهُ yarak Senin onu gördüğünü bilerek hareket etmen. Demin de dedi ki baktığımız zaman dışarıdan bu zamane insanlarına ticaretlerine, namazlarına, ibadetlerine sanki Allah yokmuş gibi davranıyorlar. Maalesef. Kâle fe akbirni anista'a. Dedi ki Cebrail, hadisin tamamını bitirelim inşallah başlamışken. Akbirni anista'a. Kıyamet saatini haber ver. Kıyamet saatini haber verdi. Allah Resulü'nü kâle mel mes'ûlü anha min essa'il. Sorulan, sorandan daha bilgi sahibi değil. Ha, burada cevap yok. Peygamber Peygamber'e bildirilen bilgi bununla alakalı olarak bu kadar bitti. Bugün soy tarlalara, televizyonlara, şu çıkanlar diyor ki işte şu tarihte kopacak, hesap yapıyor, kitap yapıyor, bir şeyler yapıyor. Olabilir Sıcağı insanlar biliyor. Ya. Allah bu diyor ki: İnnallah endahu ilmi sah, İnnallah endahu ilmi sah. Burada takdim, tehir var, hasır ifadeler. Yani il, saatin ilmi, kıyamet saatinin ilmi. Ancak Allah'ın Allah Allah Allah Allah Allah Allah katında. Başka bir ayet. Demek ki onun ilmi kıyametin ilmi kimi katındadır? Rabbimin katındadır. La yucelliha li vaktiha Vakti geldiğinde onu ortaya çıkaracak ancak olur. olur. Ayetler çok açık. Ama buna rağmen insanlar neyin ardına düşmüşler? Kıyamet saatini hesaplamanlardan düşmüşler. Bu arada adam çıkıyor televizyonda. Nur cemaatinden olan insanlar var mesela. Divak Said Nursi'nin tarihini hesaplamasına göre şu vakitte kıyamet kapacak. Evcide esabı, evet. Bunu aleni bir şekilde utanmadan söylüyorlar. allah Teala'nın bu ayetleri apaçık bir şekilde ortada duruyor iken, ve bu hadisler burada apaçık bir şekilde bizimle konuşuyor iken. Diyor ki, <gülüyor> Bana bunun emaret alameti, onu bildir ey Allah'ın Resulü. Seberal diyor ki, bunun emareti nedir, alameti nedir? Tabii Cemre abi demiyor. Daha hala henüz kim olduğu ortada değil. Diyor ki, "Kâl antelid al kadın kölenin kölenin efendisini doğurma, doğurması." Bu ifade yani e, ne manaya geliyor? Bunun alakalı birkaç mana var. E, ancak çoğunluk şöyle diyor: Müslümanlar dünyayı fethedecekler. Yani.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 Diyor ki Allah Resulü feqaale ey ummat etedri men es soran kimdir? Dedi Koltu ki, Allahu ve Resuluhu a'lem. dedim ki diyor Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sahabede bu edep var her zaman. Söylüyorum. Bizdeki bu tavır yanlış bir tavır. Hocayla olan tavır olsun, dine olan tavrımız olsun. Bence böyle olması lazım gibi şeyler. Peygamber Aley Aleyhisselam Arafat günü Veda Haccında bugün hangi gününüz?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 Şer'i olaylarda diyor ki bazı ilim peygamber zamanında Allah ve Resul daha iyidir. Bazı ilim diyor ki şer'i olaylarda peygamber hayattayken hayattan sonra da Allah ve Resul daha iyi bilendir anlamında söylersen kullanılabilir. Kul hal bu diyor Cebrail etakum gelmiştir size yuallimukum öğretmek için emradinukum dininiz bak din demek ki din ne İslam iman ve <gülüyor> ihsan, ihsan. Evet, bu hadisle birlikte üç esasın ikinci esasını da bitirmiş olduk. Marifetul Abdi Rabbehu. Kulun Rabbini bilmesi. Marifetul Abdi Üçüncüsü de Marifetul Nebiyyukun Muhammed. Marifetul Abdi Peygamberinin yapması bilmesi. Önümüzdeki derste inşallah bununla alakalı konuşacağız. Ondan sonra zaten kitabımızın son bölümlerine yaklaşmış olacağız. Burada kalalım. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا علاها إلا أنت أصلاح ورقا